ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed kıyamet alametleri dersimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz seste herhangi bir sorun yok zannediyorum tamam Allah rasulü aleyhisselatü vesselam kıyamet alametlerinden bir diğeri de Yere batma, mesholma yani şekil değiştirme ve taşlanmanın olması diye haber vermiştir. Ümmüne Aişe radiyallahu anh'a Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yekûru fi âkhiri hâzihil umme hasfun ve meshun ve kadf. Aişe (s.a.v.) buyuruyor. Bu ümmetin son zamanlarında yere batma, mezholma ve taşlanma olacaktır. Yani mez olmadan kasıt şekil değiştirme. Yere batma, mezholma ve taşlanma olacaktır. Ümme Aişe diyor ki ben de Aişe (s.a.v.)'den bunu işitince dedim ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Bizim içimizde salih insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz? Resulallah sallallahu Vesselam ve Yani evet. İza zahara al khabais, al Yani evet, kötülükler ortaya çıkınca. Yani Ümmüne Ayşe diyor ki, "Bizim içimizde salih insanlar olduğu halde helak olur muyuz?" Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet kötülükler ortaya çıkınca. Ne demek kötülükler ortaya çıkınca? Yani kötülükler açıktan yapılınca. İbn Mes'ud radıyallahu anh Resulullah Vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Beyne yedeyi sa'ati meshun ve khasfun ve kazf Kıyametten önce mesholma yere batma ve taşlanma olur. Evet Okuduğum her iki hadiste Elbani Rahimullah tasih etmiş e, İbn-i e, fiten babında ve babul husuf yani hasfolma babında kayıtlı. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü ya hadiste geçtiğine göre şekil değiştirme ve taşlanma zındıklar ve kaderiye taifesinin başına gelecektir. Niteki İmam Ahmet Abdullah İbn Omar radıyallahu anh'ten Resulullah ve vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. İnnehu seyekûnu fi ümmeti meskûn ve kadf ve fi zindikiyye vel kaderiye aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki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 Yere batma, şekil değiştirme veya taşlanma olacaktır buyuruyor. Abdurrahman bin Suhar el-Abdi babasının şöyle dediğini söylemiştir. Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. La tequmu sa'atu hatta yuhsefe bi kabail fe yuqal men bakiye min beni fulân.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 Bana Kaka bin Ebi Hadredin hanımı Bukeyra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın minber üzerindeyken şöyle dediğini işittiğini söylüyor. Aisset ve Vesselam şöyle buyuruyor. İze semi'atum bi ceyşin kad bihi qariiban faqad azallati sa'ah. Aisset Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor. Eğer Yakında ordumun yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Dikkat ediniz Aisset (r.a.) Müslümanların ordusunu bizzat kendi ordusunu kastederek diyor ki: "Eğer yakında ordumun yere batırıldığını işitirseniz Allahu Ekber. Artık kıyamet yaklaştı demektir." Evet yine Elbani Rahimullah numarasıyla beraber hem, es ve jami, jamiye hem sırslatul Ahadis Sahih e, bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. İsnadı Ahmet e, Ahmetin müsnedinde kayıtlı ve isnadı Hasendir. Asrımızda önce Doğu ve Batıdaki bazı yerlerde yere batma olmuştur. İbn Hacer Fethullahi de bunu söylüyor. Diyor ki ne Doğu'da da Batı'da da yere batma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 Bizi gafletten uzak tutsun. Ve yine e, az önce e, ifade ettik dedik ki hani hadiste geçtiği gibi 3 tane hadis naklettik burada. E, Allah Resulü ve Sellem yani biliyor ki ümmetinden kaderi inkar edenler ortaya çıkacaktır zındıklardan haber veriyor ve diyor ki bu meshin yani suret değişiminin veya yere batırılmanın veya taşlanmanın onlar içerisinde olduğunu söylüyor. Ancak bunun dışında önceki haftalarda işlediğimiz derslerde çalgı aletleri ve günahlarla ilgili de aynı durumların vuku bulacağını ifade etmiştik. Çalgı ehli ve içkici günahlar, günahkarlar yere batma, şekil değiştirme ve üzerlerine taş yağdırılmakla tehdit edilmişlerdir. Tirmizi İmran bin Hüseyin radıyallahu ta'ala rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor.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 ve taşlanma olacaktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. İbn Mace Ebu Malik eş'ari radıyallahu ten resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle buyurduğunu haber veriyor. Le yashrabanna nasun min ummeti'l-hamra yusammu yusammunaha bi gayri is bi gayri ismiha yazef onlar rüosu bil maazif ve mugniyatı yaxsf Allah bimul arda ve yajgal minhumul qiradet ve xanazir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetimden bazı insanlar muhakkak içki içip ona adından başka isim takacaklar yani içki içecekler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 Oldukça ciddi bir kesim var. Ee, böyle onlar kendilerine göre e, ezgiler yapıyorlar. Kendilerine göre ilahiler yapıyorlar. Kendilerine göre kasideler yapıyorlar. Ve bu sözleri aktarırken yani bu dizeleri söylerken de e, efendim sözde e, bir ibadet aşkıyla veya e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öven veya Allah'a çağıran şeyler olduğunu söylüyorlar. Halbuki bunlar Allah Resulü ve Vesselam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 kabul ediyoruz. İblikesi rahimullah. Allah Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresi 265. ayetinde "Ve lekad alimtum ellezine attaddu minkum fi's sabt fekuln lehum kunu qiradatan khasisin" qiradatan khasisin yani içinizden cumartesi günü azgınlık etip de bu yüzden kendilerine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 İşte bu kötü insanların kalmaması, yani kıyametin üzerine kopacağı kimselerdir. Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللّٰهُ شَرِيتَةُ مِنْ اَهْلِ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 geriye iyiliği bilmeyen la ya'rifuna ma'ruf yani ma'rufu bilmeyen ve la yunkirune munkara ve hiçbir kötülüğe engel olmayan hayırsız insanlar kalır Allah subhanehu ve teala Allah subhanehu ve teala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 يو فيه غربله يبقى منهم خثالات قد مرجت عهودهم وامناء وامانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه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 ve selam evet eğer kötülük ortaya çıkarsa buyurdu. Ve ize zaharal khubz yani kötülük zuhur ettiği zaman ortaya çıktığı zaman. Dolayısıyla kötülüğe engel ol olunmazsa bu kötülük ortaya çıkar ve yayılır. İnsanlar artık meşru sayıyorlar sokakta yaptıkları günahları meşru sayıyorlar. Efendime söyleyeyim, her ev yaptığı yani yaşam tarzını meşru sayıyor. Helal harama bakmıyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta ondan önce ondan önce biliyorsunuz Allah Azza ve Celle siz, siz ortaya çıkartılmış iyiliği emreder kötülüğü, kötülükten nehyeden en hayırlı ümmetsiniz. Ayetini hatırlayınız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle emrediyor. Men rahemin komun karanfil yuvarırbu yedi. Sizden birisi bir kötülük gördüğünde bunu eliyle düzeltsin. Fakinlemi astatya. Eğer buna gücü yetmezse, fak biliseni. O zaman bunu diliyle düzeltsin. Yani englesin. Fakinlemi astatya. Eğer buna da gücü yetmezse, fak kalbi. O zaman kalbi ile bu duruma bu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 Rüyı bıdatı kıl ve mer rüyı bıdat ve mer rüyı bıda. Kâle, Sefihe, yeterklemi fi amr muhakkak insanlar üzerine aldatıcı yıllar gelecektir buyuruyor Aisat vâsile. O zaman da yalancı doğru sözlü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 ar dediği. Rubeybızlar kimdir diye sordular. Aleyhissalatü vesselam insanların idaresi hakkında konuşan hakir kişidir dedi. İnsanların idaresi e, hakkında konuşan hakir kişidir dedi. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam. Evet. Ahmet Şakir isnadının hasen olduğunu söylemiştir. İbn Kesir de senedinin cehid olduğunu ifade etmiştir bu hadisin. Yine meşhur olarak bildiğimiz Cibril hadisinde şöyle geçmektedir. Velakin velakin seuhaddisuka an eşratıha ve iza kanet el uratu hufatu ru'us en nas min aşratiha,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 Ali radıyallahu esaset vesselam'ın şöyle söylediğini haber vermiştir. Min ashratis saati an yagliba ala dunya Luka ibn Luka. Fe gayrul nasi yawma idin mu'minu bayna kerimayn. Resulullah ve sellem şöyle buyuruyor. Ahmak oğlu ahmakların dünyaya hakim olmaları kıyamet alametlerindendir.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 Her iş sorumluluktur. Dolayısıyla ehline verilmesi. Aysel ve diyor. İzâ usnidel emru ilâ gayri ehli, gayri ehli yani ehli olmayana işin verildiğini gördüğünde fantaziris sa'ah o zaman sen kıyametin kopmasını bekle. Arkadaşlar aynen günümüzü anlatıyorum. Aynen günümüzü anlatıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dediği rivayet ediliyor.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 Allah'ım kahret düşmanlarımızı ve düşman-ı din. Allah'ım ensur İslam'a ve Müslümanların. Allah'ım ensur ceyuş-ı İslam'a ve diyerek ve kahret a'dâenâ ve a'dâek Beşar Esad diyerek secdelerimizde selamdan önce ve duaların makbul olduğu zamanlarda Müslümanların muzaffer olması için böyle ahmakları kahru perişan etmek için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 La tacomu saatu, hatta yekona asadun nasi bedunya lukag bin lukag. Ahmak oğlu ahmaklar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet topmaz. Yani onlar istediği olmadıkça, onlar dünyanın mutluları olmadıkça. Niçin? Çünkü onlar dünya elidir. Onlar dünya.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 Dünya, Allah Resulü Aleyhisselatü ümmeti için korktuğu dünyanın hazinelerini bu ümmete açması veya Allah Resulü Aleyhisselatü işte Fars'ın yani İran'ın Rum'un size açılmasıyla haliniz nice olur demesi bizler için korkması işte bizim burada duruşumuz dünyaya itibar etmememizdir. Aynı şekilde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 E, direniş eksenini temsil ediyor bugün. Gerçekten bu insanlar Allah'a nasıl hesap verecekler? Doğrusu hayret ediyorum. Yine Buhari Rahimullah ve Müslim Rahimullah Hüzeyfer Radyatı'nın e, emanetin kaldırılmasıyla ilgili Resulullah ve Vesselam'dan şöyle bir rivayet yapıyorlar. Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Hatta yukale Hatta yukale لِلْرَجُلْ مَا اَجْلَدَهْ مَا اَذْرَفَهْ مَا اَعْقَلَهْ وَمَا fi قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَالٍ مِنْ اِيمَانٍ Kişi için diyor aleyhisselatü vesselam kişi için yani racul kişi için ne kahraman ne zarif ne akıllı adam denilir.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 ala racul la يسلم عليه الا للمعرفة الا للمعرفة ali setu sallam şöyle buyuruyor muhakkak ki kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir yine müsnette geçen başka bir rivayette ise inne beyne de teslim el muhakkak ki kıyametten önce sadece tanıdıklara selam vermek vardır buyuruyor Allah Resulü Sallallahu ve Yine Allah Resulü Sallallahu ve şöyle buyuruyor. La tadkhulu'l cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tuhibbu. E velâ edullukum ala şey'in izâ fe'altumuhu tuhabbeetum. Efşus efşü's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 Kişi o an günah işlemiyorsa ve Müslümansa ona selam verilmesidir. Bu sevginin artmasına sebep olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu böylelikle haber vermiştir. Ve hatta Yahudiler iki şeyinizi çok kıskanır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bunlardan bir tanesi namazda amin demeniz. Yani hani imam, imam ee, dediğinde maalesef bu sünneti de terk etmiş cemaattan çık çıkmıyor.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 bir hadiste ve vesselam şöyle buyuruyor. La tehkiranne minel ma'rufi şey'en. hiçbir şeyi küçümseme. Ve an entelka ahake bi taliq. Hatta bu Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi. Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi.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 Bu الله على نبينا محمد izniyle, Allah'ın محمد سبحانك izniyle, Allah'ın izniyle, ان izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın